Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Söz edeceğimiz ilk kampanya Bursa'dan. Karacabey derileri zehir akıyor başlıklı kampanyaya Change.org Taksim Karacabey adresinden ulaşmak mümkün. Kampanyayı başlatan İlke Acar, bölge halkı adına... Derelerimizin geçmişte olduğu gibi duru ve temiz akmasını istiyoruz diyor ve yaşanan sorunla ilgili şu ifadeleri yer veriyor. Karacabey dereleri zehir akıyor. Derelerin kenarına konulan fabrikaların zehirli suları tarlamızın verimini düşürdü. Hayvanlarımızı öldürdü. Her yıl birkaç kez derelerimizde binlerce balığın toplu ölümlerini görerek kahroluyoruz. Fabrikalar, balıkları öldüren çok zehirli sularını resmi görevlilerinin tatilde olduğu hafta sonu veya bayram tatillerinde derelere boşaltıyor. Ancak bu fabrikaları denetleyen balıklar topluca öldüğünde anında örnek alıp sorumluları cezalandıran ve bunu halka açıklayan tek bir kamu görevlisi bile bulamıyoruz. Alınan örnekler nedense hep temiz çıkıyor. O halde balıklar neden ölüyor? Bu sularla sulanan tarlalarımızın eski veriminden artık eser kalmadı Dereden su içen hayvanlarımız ölüyor. Bu kampanyayla valiliğin tüm yetkililerine bir araya gelmesini talep eden İlke Acar'ın talebine siz de destek vermek isterseniz Change.org Taksim adresine ziyaret edebilirsiniz. Yüz kurum ve inisiyatifin oluşturduğu zehirsiz sofralar sivil toplum ağının yürüttüğü ve tüm canlılara zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanmasını talep eden kampanyadan Çok güzel bir haber var. Tarım ve Orman Bakanlığı Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde süren kampanyayla acilen yasaklanması talep edilen 13 etken maddenin de aralarında yer aldığı 41 pestisit etken maddesinin kullanımından kaldırılması konusunda üniversitelerden görüş istedi. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı Zehirsiz kampanyayı Kasım 2019'da başlatmıştı. Bu kampanya ile herkese insanların sinir ve hormonal sistemine zarar veren, pek çok kanser türüne, lösemiye, kısırlığa neden olan, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan, ekosistemi tahrip eden, toprağımızı ve suyumuzu zehirleyen Pestisitlere karşı harekete geçmeye çağırıyordu. Zehirsiz kampanya kısa süre içerisinde 100 bin imzaya ulaştı. Hatta kampanya talepleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verildi ve meclis gündemine taşındı. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar Projesi kapsamında 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu tarafından Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı kuruldu. Kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığından şu talepler isteniyor. 1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli ve muhtemelen kanserojen olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 etken madde öncelikle ve acilen yasaklansın. 2. Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli adımlar atılsın. Doğa dostu tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle tarım yapan küçük üreticiler desteklensin. Üreticileri, doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın. 3. Türkiye'de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler arttırılsın. Elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın. Kampanyaya destek vermek isterseniz siz de Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresini ziyaret edebilirsiniz. İzmirli öğrenciler Gediz Deltası'nın korunması için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Gediz Deltası adresinden ulaşabileceğiniz kampanya, Gediz Deltası'nın koruma statüsünün arttırılmasını talep ediyor. Kampanyada öğrenciler kampanya başlatma nedenlerine ilişkin şu ifadelere yer vermiş. İzmir Mavişehir'den Foça'ya kadar olan alan Gediz Deltası, başta Flamingolar olmak üzere şu an nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tepeli pelikan, mahmuzluk kız kuşu, akçacılı bıtın, yalı çapkını gibi 281 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Avrupa Flamingo nüfusunun %30'u da bu bölgede yaşıyor. Ancak ne yazık ki bölgede Atatürk organize sanayi olmak üzere 3 farklı sanayi bölgesi var. Ayrıca Mavişehir, Ataşehir gibi yerleşim bölgelerinde büyük bir kentleşme var. Sit alanı olan yerlere moloz dökülüyor. Başta kuşlar olmak üzere bu bölgede yaşayan tüm canlılar fabrikalardan ve evlerden atılan atıklar nedeniyle zarar görüyor. Artan yapılaşma, nesli tükenmekte olan kuşların hayatını tehlikeye atıyor. Biz insanlar onların yaşam alanlarını işgal ettik. Evlerini ellerinden aldık. Şimdi onlara yaşayabilecek alan bırakma zamanı geldi. Biz öğrenciler olarak... Onların evlerini işgal ettiğimiz için üzüntü duyuyoruz. Yaşam savaşlarına destek vermeliyiz diyoruz. Biz insanlar onlara yaşanabilecek alanlar bırakmalıyız. Çünkü Gediz Deltası hepimizin ortak yuvası. Kuşların da insanların da ortak yaşam alanı. Bu yüzden Gediz Deltası'nın koruma statüsünün arttırılmasını istiyoruz. Kampanyaya katılarak kuşların yaşam alanlarını korumaya siz de destek verir misiniz? Eğer öğrencilerin bu çağrısına yanıt vermek isterseniz change.org/taksim